Sizin yaşınızda, bilemiyorum belki o zaman Seyyidin Hazreti Ali 13-14 yaşlarındaydı, fetah idi ve söylettirirler La feta illa Ali, la seyfe illa zülfikar Ali gibi yiğit, elindeki kılıç gibi de kılıç yoktur. Yoktur ben de şahadet ediyorum. Kıtminin şahadeti bir şeyse ben de şahadet ediyorum. Ölümün başının ucunda döneceği bir yatağa giriyor. O fevkalade güven içinde yataktan çıkıyor ayrılıyor, Ali fevkalade güven içinde yatağa giriyor. Fevkalade güven içinde, ölüm komandosu gibi kendisini ölümün kucağına atıyor ama titremeden ve uyuyor o yataktan. İtminan olmasa nasıl uyuyacak? Ve Allah Resulü aynı itminan içinde, Allah'a güven içinde, Allah'a itimat içinde. Allah'ın emaneti o, Allah bu emaneti zayi etmeyecektir mülahazası içinde. Nitekim, başına bir işkembeyi koyup, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üstünü başını, Kabe'nin duanın kenarında kirlettikleri zaman, çocuk Fatıma radıyallahu anha gelir o başındaki pislikleri atar ve hıçkıra hıçkıra ağlar. Allah Resulü döner ona şöyledir, ağlama kızcağızım, Allah babanı zayi etmeyecektir. Bu itimattır. Bu Allah'a güvendir. Allah'ın bu emanete riayet edeceği ve koruyacağının ifadesidir. İşte bu emanet hissi içinden, bu güvenle, bu itminanla, bu imanla o büyük mümin Sevil mağarasına girer, sığınır çıkacaktı dilimden. O mağaraya girerken de Allah'a sığınmıştır. Allah'ın havl ve kuvvetine sığınmıştır. Siyer kitapları naklediyor. Mağaranın kapısının önünde gezenlerin ayaklarını Hz. Ebu Bekir mağaranın önünde görünce onun için endişelendi. Allah Resulü'nün yüzüne baktı. Fevkalade İsmina'nın içinde ona Allah Resulü şöyle buyurdu. La tahsen innallaha ma'ana Mahsun olma dostum. Allah bizimle beraberdir. Sonra Kur'an Allah Resulü'nün bu sözünü aldı. ayetler içine kattı ve bize indirdi. La tahsan inna Allah Beyzavi tefsirinin başında Hazreti Musa ile Hazreti Muhammed'i orada sözleriyle bir mukayese yapar. Seyyidina Hazreti Musa asasını nehire, Kızıl Nehir'e vurduğu zaman şöyle demişti. İnne Rabbi seyehtin. Rabbim benimle beraber ve bizi öbür sahil'e çıkaracağını ümid ediyorum, çıkaracaktır. İstikbale matup bir şey. Seyehdin dedi. Diyor ki belaat açısından Resulullah'ın sevirme arasında bütün esbab alem aleyhinde işlediği anda söylediği söz buna tercih edilir. Buna tercih eder. La inna innallâhe maana seyehdin değil. Mahzun olma dostum. Allah her rahsa bizimle beraberdir. Şu arada da bizimle beraberdir. Ve sözlerini hadisle tamamlar. Mazen zennuke Allahu salifuha. O iki hakkında ne zam besliyorsun ki? Üçüncüsü Allah'tır. Sen, ben, eğer rakamı çoğaltacaksak burada, üçte ipi adım daha atacaksak, üçüncüsü Allah'tır bunun. Hz. Muhammed diyor, İnsanlık ondan emin. İnsanlık ona güveniyor. O da insanlığın ona güvendiği kadar güvenelim inşallah. Allah'a itimat ediyor. Allah Celle Celaluhu onu emin yaratmış. İnsanlık bu emniyete muhtaç İnsanlık bu huzura muhtaç Keşkten dinlemiştim Hadis Buhari ve Müslim'de rivayet ediliyor Ebu Tavud'un sünneninde rivayet ediliyor Bir seferden dönüşünde Ağaçların mebzul bulunduğu bir yerde Kılıcını bir ağaç dalına asıyor O Allah Resulü istirahat buyuruyor Gores ismindeki kafir Kılıcı oradan kaptığı gibi Allah Resulü'nün tepesine dikiliyor Keşk diyor ki Şopenhauer bu vakayı nakleder ve Resulullah'a karşı hayranlık duyardı. Bu ne müthiş cesaret, bu ne yürektir diyor Şopenhauer Hz. Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem. Adam başına dikildiği zaman şimdi seni benim elimden kim alacak? Hiç tereddüt etmeden avası çıktığı kadar Allah Resulü bağırıyor. Allah! Allah! Allah! Allah! Beşerin zalim elinden zalim kılıcı kim alacak? Allah, zalimleri kim tedbir edecek? Allah, kaddarları kim size getirecek? Allah. Allah diyoruz. Bu ne cesaret? Bu ne şecaati kutsiye? Karşısında galip görünen adam sarsılıyor, elinden kılıç düşüyor, Allah resul alıyor. Şimdi seni kim kurtaracak? Şurada ya resul Allah diyor. ''İyi ve kötüden kötüsü sen olma'' diyor. Adamın lafına bakın. Bir iyi bir de kötü var. Bu iyi ve kötü taksiminde ''Kötü sen olma ya Resulallah'' diyor. O kötülük bana yaraşırdı. Kılıcı koyuyor, diz geliyor Allah Resuluna. Müslüman olmasa bile teslim oluyor. Kavmine döndüğü zaman diyor ki ''Ben insanlığın en hayırlısının yanından geliyorum'' gözü dönmüş kafir bile onun yumuşatıcı ikliminde rahmetenlil aleminin rahmet deryalarından gelen yağmurla o günün küfürü bile yumuşamış peygamber hakkında kadir şinaz davranıyor onu zevceleriyle onu tasarruflarıyla onu değişik halleriyle bugün tenkit ettiği gibi tenkit etmiyor demek ki Demokrasi yamaçlarında yetişse bile insan, demokratik düşünceye ulaşamayan insanlar var. Demek ki saygı çok inkişaf etse bile saygının zerresinden nasip olmayan insanlar var ve Ebu Cehil'den daha mütemerrit. Gowres kafiri diyor ki, ben insanlığın en hayırlısının yanından geliyorum. Ama benim size arz etmek istediğim şey, Chopin havrında başını döndüren şey... Hz. Muhammed Mustafa'nın Allah'a karşı itimadı sallallahu aleyhi ve sellem güven ve itminanı gerçek bir mümine yaraşır şekilde. Zira iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareini netice verir. İnanan insan Allah'a teslim olacaktır. Teslim olunca tevekkül edecektir ve tevekkül edince de dünya ve ukva saadetine Hazreti Muhammed Mustafa yolunda olanlar gibi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar arkasından şu anda bile ona hayranlığıyla işleri akıp giden onun genç cemaati, 20. asırda arkasında saf bağlayanlar gibi ciddi bir güven ve emniyet içinde Allah'a teslim olacak, Allah'a tevekkül olacak ve huzuru bulacaklardır. Emniyet bizim yamaçlarımızdaydı görüyorsunuz. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir fezai oluyor Ciddi bir vakayla Medine sarsılıyor En cesur atlılar atlarına biniyor Sesin gürültünün Hadisenin zuhur ettiğine ihtimal verdikleri noktaya doğru gidiyorlar Giderken o karanlık yarılıyor İçinden bir miraç şahsı var çıkıyor atının üstünde Atı tırısta bunlara doğru geliyor hızlı Gele gele karşılarına Resulullah çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem Meğer herkes o vakayı duyduğu zaman, atlarına koşma esnasında, koşacakları zaman içinde Allah Resulü çoktan hazırlığını yapmış, çoktan atına binmiş o şehz var, çoktan makanın cereyan ettiği yere gitmiş, çoktan tahkik ve tetkikte bulunmuş, çoktan geriye dönmüş geliyor, gelirken yeni gidenleri karşılıyor bu onlara şöyle diyor. Lem turao, lem turao. Ben gittim gördüm. Endişe edecek bir şey yoktur. Sonra Ebu Talha'ya onun atına binmiş gitmiş. vacettu cettü fereseke bahren. Atını çok yaman incitmeden rehvan yürür buldum diyecektir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ali diyecektir ki biz muharebe meydanında ateş yağdıran okların tesirinden korktuğumuz endişe ettiğimiz zaman Resulullah'ın vesayası altına sığınırdık öyle bir güven, öyle bir itminan içinde atını mahmuzlar düşmana doğru sürerdi ki hayatında kimseye bir mızrak atmadı. Sadece Ümeyye İbn-i Halef elimdeki mızrakla seni öldüreceğim demişti. Atını sürmüş ona doğru gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kerecik kendisini öldürmeye nefis müdafası teşebbüs eden insan karşısında birinin elinden mızrağı almış atının eğeriyle makat noktasına atmış yara çok fazla değildi ama Peygamber eliyle gidiyordu. Ve hadisin ifadesiyle cehenneme gidiyordu. Peygamberi öldüren de cehennemliktir. Peygamberin eliyle ölen de cehennemliktir. Peygamberi öldüren de cehennemliktir. Peygamberin eliyle öldürülen de cehennemliktir. Ümeyye İbni Halef cehennemliktir. Biz ona sığınır, onun vesayası altında toplanır. Onun gölgesine davalet ederdik muharebe şiddetlendiği zaman. Bunu sıradan bir insan söylemiyor. Meydanların, harp meydanlarının Hayderi Kerrar'ı söylüyor. Esadullah'il Galip söylüyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem La illa Ali dedi yiğitler yiğiti söylüyor. Daha bu ümmetin başında fütüveti temsil eden yüreği en insan söylüyor. Allah Resulü Allah'a karşı o güven, o itminan ve o itimat içindeydi. Güven bizim yamaçlarımızda tarih boyu hep böyle ser çekti. Ve insanlığa bizden yayıldı Allah'ın inayet ve keremiyle. Hz. Abu Bekir ve Hz. Ömer döneminde Hristiyanlık altın dönemini yaşadı. Yahudiler altın dönemlerini yaşadılar. Heraklius'un zulmünden bıkmış, usanmış bu insanlar. Bir gün Antakya yeniden Ebubey'de Beyd'e döneminde Miraclius ordular işgal etmesi bahis mevzu olunca papazlar kiliselere dönmüş Allah'ın Müslümanları başımızdan eksik etme diye dua etmişlerdi. Ve Ebu Beyd'e onlara gitmiş şöyle demişti sizden cizye aldık sizi korumak için gelen bu ordu karşısında sizi koruyamayacağız. Koruyamayınca da sizden aldığımız cizyeyi bizim bulundurmamız elimizde tutmamız onu yememiz caiz değildir haramdır sizi korumak için almıştık bunu ve bunu da size iade ediyoruz demiştim. gönüllerini bir kat daha fethetmişti ve o gün kiliseler sabahtan akşama kadar hristiyanların papazların, ruhani reislerin dualarıyla inledi durdu Allah bu dualara icabet etti hileklüsün orduları bozguna uğradı ecanit karşısında bozguna uğradı zira onlar güven ve emniyeti telkin ediyorlardı bir cami yapılacağı zaman Kilisenin harimine taşmıştı caminin planı, mimarisi. Gelip papazlar Hazreti Ömer'e şikayet ettiler. Dediler ki oradaki senin emirlerin böyle yapmak istiyor. Seyyidine Hazreti Ömer bundan çok rahatsız oldu. Cami olduğu yerde kalsın ve kiliseye ilişilmesin. 14 asır evvel kiliseye dokundurmuyor Halife-i Ruhi Zemin. Hristiyan ve Yahudi o güven içinde yaşadı. Zira onlar güven cemaatiydi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer dönemi, daha sonraki halifeler dönemi, Hristiyanların ve Yahudilerin altın çağı oldu. Yahudiler Endülüs'le kılıçtan geçerken ve biz de bin bir içinde inlerken, ikinci Bayezid cennet mekan döneminde vapurlar gönderip onları aldık varımıza bastık. Ne gördük, ne ettiler, gözüm açtım neler gördüm, size tarif eden bir bir, Bilmem neyin burçuna çıktım, onlardan kadir gördüm, zulüm gördüm, hayasızlık gördüm ve bu millete karşı arkadan saplanan hançerler gördüm. Ama bizim milletimiz İslam'dan aldığı güçle ve kuvvetle, İslam'ın telkin ettiği emniyet ve güvenle, emniyet sinesini herkes açtı. Yıllarca kendisine kadir edenlere bile barın açtı, vapurlar gönderdi, onları aldı, ülkesine getirdi, barındırdı. Şimdi olsa ne yapar? Aksini mi yaparsınız? Sinelerinize, simalarınızla onu görmüyorum. Çünkü geçen sene denecek kadar yakın bir tarihte, her yerde bizim elçilerimizi, sefirlerimizi öldüren Ermenistan'da, o Ermeniler öldürüyorlar. Zelzele oldu. Altta, toprağın altında kaldılar. Taş, toprakla harca karıştılar. Ve Türkiye, Türkiye, kadınıyla erkeğiyle bunların yardımına koştu yardım gönderdiler Kızıl Ay Bastasıyla Kızıl Haç Bastasıyla Siz sağda solda size hançer saplayanlara hele çıkar şu hançeri de sana bir yardım edeyim dedin. Hemen şu silahı bir öbür tarafa çevir de yardım etmek düşünüyordum dedin. Yamaşlarını sizin emniyet bitiriyor. Yamaçlarınız öyle bir mana var ki güvenlen başka bir şey çıkmıyor ondan. Hadiseler tasdik ediyor bu meseleleri. Ve inşallah siz bu emniyet ve güveni en Ali manada temsil edecek insanlığın muhtaç olduğu o şeyi insanlığa vereceksiniz. Zira insanlık İslam'a emanet. İslam Allah'a emanet. İslam Kur'an'a emanet. İnsanlık Hazreti Muhammed'e emanet. Hz. Muhammed Allah'a emanet. Yeryüzündeki insanlar emin insanlara emanet. Emin insan, kitleler, yeğenler, aydın insanı emanet. Irz, namus, haysiyet, şeref, toprak, askere emanet. Asker, kumandanına emanet. Kumandanı, vicdanına emanet. Vicdanı Allah'a emanet. Ve hepimiz Allah'a emanet. Bu duygu, bu mülahazayla siz bir emniyet tesis eder. Emniyet ve güven dağıtırsınız etrafa. Başkalarının bağışlayın, yavelerinin yaptıkları şeyleri siz avuç avuç verir insanlığı huzura kavuşturursunuz. Zira emniyet sizin tabiatınızdan kaynaklanıyor. Yamaçlarınız peygamberlerle, yamaçlarınız sizin evliya ile asiya ile, yamaçlarınız mukarribin ve ebrarla emniyetten başka bir şey bilmemiş. Gelecekte de inşallah en ali manada bu emniyeti temsil edecek ve insanlığı huzura kavuşturacaksınız. Emniyet mebde menşe itibariyle Kaynak itibariyle bize, bizim yamaçlarımıza bağlı dedim. Ve ikinci nokta, emniyeti esas teşkil edecek, bir iki dinamik gücüm yeterse, vakit müsaade ederse arz edeceğim sözünü vermiştim. Müsaadenizle o noktaya intikal etmek istiyorum. Emniyet, iyi bir terbiyeye bağlıdır. Mükemmel bir kültüre bağlıdır. Bu terbiye, bu mükemmel kültür hele Allah haşyetine dayanıyorsa çok müsmir olacaktır ve bir manada emniyetin temel kaynağı da budur. Allah'ın kulları Kur'an diyor ve ibadur rahman allazina yemşun ala'l Yeryüzünde yumuşak yumuşak yürüyen, kimseyi incitmeyen, mürüvvet dağıtan, insanlık dersi veren o müminler yeryüzünde yürürken öyle yürürler ki yürüyüşlerinden dahi Allah'a ait dökülür. Ve ibadurrahman diyor onlar Rahman'ın kulları. Şefkatle, re'fetle, rahmetle, mürüvvetle muamele eden Allah'ın kulları. Yemşûne fil ardı hevnen. Yumuşak yumuşak yeryüzünde. insanca yürürler yeryüzünde. Ve izâ hâtabehumul câhilûn kâlu selâme. Câhillerle karşılaşırlarsam. Allah bilmezlerle, peygamber bilmezlerle karşılaşırlarsa huşunet bilmezler onlar. Şiddet şiddet bilmezler. Selam derler. Esenlik içinde olunuz. Güven içinde olunuz. Azette'nin misallerle teyit ediliyor bu meselem. Wa <gülüyor> iza khatabhumul cahilun, kalu Cahillere muhatap oldukları zaman, onlara seslendikleri zaman veya cahiller karşılarına çıktıkları zaman kalu <gülüyor> selamâ. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Secdede ve ayakta gece ve gündüzlerini geçirir. Bir gece geçirirler ki, kâh çeneleri üzerine secdeye kapanır, Allah'a secde ederler. Kâh kalkar, el pençe divan durur, sabahlara kadar Allah'a ibadet ederler. Allah saygısıyla sineleri doymuş ve meşbu olan bu insanlardır ki, yeryüzünde emniyet ve güveni temsil ederler. Herkese emniyet ve güven telkil ederler ve inşallah o emniyeti şarttan garba yeryüzünde bir kere daha tesis ederler. Getirir kurarlar Rabbimin inayet ve keremiyle. Değerli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan haşyet istiyor. Allahumme inni es'eluke haşyeteke فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَدَبْ وَالْرُضَى Allah'ım gizli açık senden haşet istiyorum Allah'ım bana lütfedeceğin ihsanların en büyüğü kalbimin sana karşı olan saygıyla iki büklüm olmasıdır Allah'ım sana karşı saygılı olmayı, seni tanımayı seni kabullenmeyi senin mehabet ve mehafetin altında yaşamayı senden istiyorum Gizlim ve açığım aynen olsun. Zaten gizlilikle açıklık arasında fark zuhur etseydi ona nifak derlerdi. Bu Allah Resulü ondan meşrik mağrib arası, iki kutup arasındaki mesafeler arası ondan uzak bulunuyordu. Ve hak fi'l <gülüyor> ghadab Öfkelendiğim zaman veya ruhen hoşnut olduğum zaman söz konuşurken Allah'ın hakkı konuşmayı Hakkı konuşturmayı senden istiyorum. Her halükarda hakkı konuşayım. Doğruyu söyleyeyim. Gazaplı olsam da, öfkeli olsam da, yumuşak olsam da, hoşnutluk içinde bulunsam da, kırpalansam da bana hakkı konuştur diyecektir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunu öyle isteyecek, Allah da öyle verecektir ki kırpalandığı zaman, sarsıldığı zaman bile hakkı konuşmadan geri durmayacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah haşetteyle hareket edecektir. Tutup arkadan cübbesini çekeceklerdir. Ve hakkımızı ver diyeceklerdir. Veya cübbesini çekip şöyle diyeceklerdir: Taksimatın adilane olmadı. Biraz gönlü kırılacaktır. Men ya izalem adil. Ben de adil olamazsam gayrı kim adil olur ki diyecektir ama. Fakat diyecektir ki etrafındakilerine verin istediğini hoşunu dedim. Cübbe çekildiği zaman omuzuna adeta yara edecektir. Ve dönüp tebessümle ona o vahşiye, bedeviye bakacak ve şöyle diyecektir. İstediğini verin, diril etmeyin. Allah Resulü Allah'tan ne istemiş Allah Celle Celaluhu onu vermiştir. O Allah'tan insanlık istemiştir. Haşet istemiştir, saygı istemiştir. İçi saygıyla dolu bu insan, insanlığa karşı saygı duymuştur. Allah içimize, içimizi saygıyla doldursun ve insanlığa karşı bizi saygılı eylesin. İşte bundandır ki bütün hayatı seniyeleri boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep en, yanlışın en küçüğünden dahi kaçmış. Yanlışın en küçüğüne dahi takılmamıştır hayatı seniyelerinde. Size arz etmiştim. Seyyidine Hazreti Ebu Bekir ağzına koyduğu bir haram lokmayı şüpheli bir lokmayı şüpheli olduğunu duyduğu andan itibaren adeta elini bileğine kadar gırtlağına sokmuş o haram lokma Dan, naşi midesine giden şeyleri dışarıya çıkarmaya çalışmıştır bağışlayın kasayan etmeye çalışmıştır bir tek haram lokma midesine gitmesin diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir emniyet ve güveni telkin etme mevzuunda yatağının altından çıkan bir hurmayı yemiş kendi evinde kendi hücresinde saadet hücresinde o gece sabahlara kadar uyuyamamış bunu duymuşsunuzdur Zevceleri soruyor ya Resulallah ızdırap niye? Yatağımın altında bir hurma buldum. Bizim eve bazen zekat sadaka da geliyor. Yedikten sonra aklıma geldi bunun. Acaba sadaka ve zekat olmasın diye sabah kadar kıvrandı durdu. Uyuyamadı sağdan sola döndü soldan sağa döndü. Allah haşreti vardı. Bir hurma dahi olsa bir hurma kadar bir meseleyle insanlığa karşı güvenini sarsmadı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zira o tam güven telkin edecek noktada bulunuyordu. Öyle davranıyordu ki her davranışından Allah'a hesap vermem havası dökülüyordu. Her davranışında insan bakınca Allah'a hesap vereceğini okuyordu. Ve aynı zamanda bu mevzuda o bir namus, bu meseleye bir namus hassasiyeti gösteriyordu. Size bir misal arz edeyim. İtikaf yaparlardı. İbadete o denli ihtiyacı var mıydı? Kendisine sorarsanız, "E feleku nu abdan Beni bu kadar nimetlerle serfihaz eden Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım mı?" diye cevap verir. İtikaf yaparlardı. İbadete o denli ihtiyacı var mıydı? Kendisine sorarsanız <gülüyor> Beni bu kadar nimetlerle serfiyaz eden Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap verir. Ama çok ibadet yapardı. Zevcelerine göre Ramazan-ı Şerif gelince paçayısı var kendisini ibadete verirdi. Eline geçen her şeyi dağıtırdı şu durumu o kadar çok olurdu ki gelir ondan bir şeyler isterlerdi. Ben bazen benden takke mendil istiyorsunuz. Ben onun eri değilim. Fakat diyorum ki madem sultandan istenmiş sultan vermiş, kıtmir, onun arkasında köpekliğini devam ettirecekse şayet ölü olmalıdır. Başka bir şey yok, yoksa külahım da mendilim de sizin sırtınızda bir vebal, bir yük, ötede belki bir hecalet unsuru olabilir. Aman sakın yani. Vazgeçin öyle şeyden. Fakat o hayır demedi hayatında. مَا la لَا قَدُّ اِلَّا فِي تَشَهُدِهِ la لَا تَشَهُدُ لَكَانَ لَا اُهُ i̇bn Sabit'indir. Daha sonra Ferezdak ihtibas yapmış bu Mısra'yı kullanmıştır. Bu şiiri iki Mısra ile kullanmıştır. مَا la لَا Hayatında bir kerecik hayır demedi. Sadece teşehhütte اَشْهَدُ <Sessizlik> اَنْ dedi. Allah'tan başka mabut yoktur. Allah'ın eş ortağı olmama merzunda hayır dedi olmaz dedi oğlum. Allah'ın ne olmaz. Bunun dışında hiç yok demedim. Ver dediler al dedi. İstediler verdi. Yok demedi. Levle teşehhudu le kana lahu na'mu. olmasaydı orada dahi lası evet olacaktı. Na'am olacaktı. Diyor ki zevceleri, Ramazan girince paçayısı var kendisini ibadete verirdi. Ramazanın son on günü gelince itikafa girerdi. Bütün bütün dünyadan alakasını keser. Allah'ın Bütün bütün soyun, bütün bütün tecerrüt et, bütün bütün alakanı kes, bütün bütün Allah'a teveccüh et, emrine uyar. Bütün bütün teveccüh ederdi. Ve esen bir rüzgar gibi eline geçen her şeyi sağa sola saçardı. Onun hakkında kullanılan tabirler muteber hadis kitaplarında. Ve işte bu kutlu itikaflardan birisinde. Kutlu itikaf. Camilerde bugün de yapıldığı için biliyorsunuzdur. Dışarıya çıkmamak, Allah'tan gayrı işlerle meşgul olmamak, ibadet yabbat, evradu esker okumak, hep camide kalmak, namaz kılmak hiç olmazsa Ramazan'ın son 10 gününde 10 gün niyetle faziletli bir ibadet inşallah Ramazan geliyor. Ramazan'ın o son gününde vakti müsait olan, vazifesi müsait olan birkaç insan bunu yapar. Bize, Ümmeti Muhammed'e de dua ederler. Bu esnada zevceleri ara sıra gelip ziyaret ediyorlar veya yiyeceğini getiriyorlar. Bu talihlilerden birisi bir gün talihlilik sırası kendisine gelmiştir. Safiye validemiz. Hüyeyyibni <Sessizlik> Akhtab'ın kızı, Yahudi babası. Hayber hükümdarının melikinin kızı Allah Resulü'nün yanına geleceği ana kadar kendi ifadesiyle yeryüzünde en sevmediğim insandı benim fakat yanıma oturunca o iklimdeki kasvetler birdenbire dağıldı. Nazarımda benim en sevgili haline geldi. Ondan daha sevgili bir insanın olacağını ihtimal veremiyorum. Ağzın şeker şerbet yesin anam. Ondan daha sevimlisini bilemiyorum. Ziyarete geliyor Belki yiyecek getiriyor. O öyle centilmen, öyle efendi, öyle kibar, öyle nazik insandı ki. Zevcesi aynı zamanda ümmeti. Ama zevcesi kadına öyle hürmet ederdi ki, ders ola bize. Kadına öyle hürmet ederdi ki, itikaftan onun için çıktı. Caddede bir süre onun için yürüdü. Evine yaklaşıncaya kadar onu aldı götürdü. İhtikaftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak zaruri ihtiyaçlarından dolayı dışarıya çıkardı. Bu nasıl bir çıkıştı, niye çıkmıştı? Çünkü çıktığı mesele kulak ardı edilecek bir mesele değildi. Çünkü hayat arkadaşı, zevceler onu ziyarete gelmişti. Allah Resulü mukabelesiz bırakmıyordu hiçbir şeyi. Hiç bırakmamıştı hayatında. Bir verirseniz iki verirdi. Sadece Hz. Ebu Bekir için inlemiş, şöyle demişti. bu Bekir'in ettiklerini mukabele edemiyorum. Ama Gök'te ona mukabele ederler. Allah diyecekti ki ona, sen edemesen de ben ederim. Safiye Validemize mukabele ediyor. Ve yolda giderken Üseydi İbn-i Hudayr ile Abbadi geçiyor oradan. Ansar'ın iki şerefli sahabesi. Hadis kitapları bunların isimlerini söylemiyorlar. Fakat ricalden bahsedenler, etrafçılar Buzatlar zatlar olduğundan bahsediyorlar Abbadi ibn-i Bişir, Hüseydi ibn-i Hüdeyr Hüseydi yiğit yiğit yiğitler bir insan ayağım başıma tac olsun Hüseydim geçerken Allah Resulü arkadan onlara şöyle sesleniyor Resulullah zevceyi mükerremeleriyle böyle gidiyor onlar karşı taraftan geliyorlar geçerken Allah Resulü'nün sesini duyuyorlar durun olduğunuz yerde kalın manasına ana rislikuma Oldukları yerde kalıyorlar. Üzünü peçesini sıyırıyor. "Hazihiye Safiye bint Huyey" diyor. "Yanımdaki bu kadın Safiye bint Huyey benim zevcemdir." diyor. "Maazallahu ya ne Sükt zannedemeyiz ya Ve "Allah Resulü buyuruyor. "İnne şeytan yecri min ibni Adem majrad Şeytan insanın damarlarında kanla dolaşır. İçinize bir şey atar. Ve bir buçuk asır sonrasının büyük yorumcusu İmam-ı Şafii kürsüsüne oturur vakayı şöyle yorumlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer zevcesinin yüzünden peçeyi seyirip göstermeseydi ve onlardan birinin aklına gelseydi ki acaba bu kadın kim Resulullah hangi kadınla geziyor? İkisi de anında kafir olurdu. Peygamber hakkında suizam beslediği için. Ve namus hassasiyeti içinde peygamber hassasiyetine bakın. Niçin öyle? Bir güven noktasında durmuş aleme güven telkin ediyor. O güvenilir bir insan. Muhammedül Emin olma durumunu koruyacaktır. Onu korumaya çalışıyor. İki, iki sahabinin bir suizanla baş aşağı gitme ihtimali var. O güven insanıdır. Ona güvenen, İman eden, O'na dayanan, halkasına giren insanların baş aşağı ilasın zirvesinden o derin çukura düşmesine nasıl müsaade eder? O, bir namus hassasiyeti içinde güvenilirliğini bütün hayatı boyunca korumuş ve Muhammedül ül Emin hakikatine katiyen gölge düşürmemişti. Rabbimin inayet ve keremiyle biz aynı emniyet mülahazasıyla O'na bakıyor. O kumandanı azama, o serdar ekreme, o Allah'ın yaveri ekremine aynı mülahaza, aynı düşünceyle bakıyor. İffetini iffetimiz emniyetini emniyetimiz, eminliğini eminliğimiz kabul ediyor. Sanki akabede ona biat eden ashab-ı kiramın dedikleri gibi canın canımız ya Resulallah, malın malımız ya Resulallah, iffetin iffetimiz ya Resulallah, haysiyetin haysiyetimiz ya Resulallah. Diyoruz, diyeceğiz demeye devam edecek ona karşı güvenimizi, güven insanına karşı güvenimizi koruyacağız, Rabbim'in inayet ve keremiyle. Değerli Müslümanlar, onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Al Allah haşyetiyle, meşbu sinesiyle, Allah korkusuyla, ürperen gönlüyle bu mevzuda hayatı boyunca hep titiz hareket etmiş. İşte yatağının altında bulduğu bir hurmayı yediği zaman bile sabahlara kadar irkilmiş, ürpermiş, yandan yana dönmüş. de acaba? Bir hurmayla Allah ötede azap eder mi? Resulullah'a da azap olacaksa herkes akıbetinden çok korksun. Azap olmayacak kimse kalmaz demektir. Resulullah'a azap olmayacaktır. Ve Allah ona haramı yedirmeyecektir. Zira o bir keresinde buyuracaktır ki haram bir lokmayı şüpheli bir lokmayı ağzıma koydum çok ağzımda evirdim çevirdim fakat Allah onu yutmama müsaade etmedi sonra götürüp atma mecburiyetinde kaldım Allah onun hafızı Allah onun rakibi Allah onun koruyucusu Allah ona haram yedirmeyecekti ama o kendi iradesi açısından yaptığı şey altında inlemiş ezilmiş iki büklüm olmuş bir hurma için sabahlara kadar inleyip durmuştu Neyle bunu temin edebilirsiniz? Mehafetullah olmazsa ne ile temin edebilirsiniz? İlahi haşyet olmazsa ne ile temin edebilirsiniz? Edilmiyor, ve edilmediği meydanda bin bir türlü spekülasyon, bin bir türlü irtikap, bin bir türlü ihtikar, bin bir türlü ihtilas, bin bir türlü rüşvet, bin bir türlü tefecilik ve insanlık inim, inim inliyor, kıvranıyor. Mevize'nin başında arz ettiğim şeyleri siz isterseniz bir kere daha hayalinizden geçirin. Geçirin ve inleyin insanlığın imdadına. Emin insanlar koşacağına kadar işimiz yamandır. Allah yardımcımız olsun. O kadar emindir ki Üseydü İbni Hudeyr biraz evvel bahsettim. Resulullah çok sever. Seviyesini korumasını da çok isterdi. Uygunsuz davranışlarına karşı tembih yapardı. Bir sahabeyi tanımanız mevzunda diyeceğim. Diyor ki ben bir gece Kur'an okuyordum. Oğlum yanımda atım da yanı başımda bağlı bulunuyordu. Bir aralık atımın kişnemesi ve huysuzlaşması karşısında başımı kaldırdım. Bulut gibi bir şeyin benim ve atımın başına kadar indiğini gördüm. Atım öyle huysuzlaşıyor, öyle serkeşleşiyor ki çocuğu çiğneyecek bir ödüm kopuyordu. Ben de Kur'an okumayı kesiyordum. Sonra... O bulut, bulut gibi şeyde uzaklaşıyordu. Sabaha kadar ben başladım, o yaklaştı. O yaklaştı, at serkeşleşti. Ben kestim, atın serkeşliği durdu, bulut uzaklaştı. Sabaha kadar bu serencame devam edip durdu. Sabah geldim, Allah Resulü'ne ifade ettim. Buyurdular ki, o sekinedir. O mukaddes ruhtur. Sabaha kadar Kur'an okusaydın, o da senin başında bir taç gibi duracaktı. Oğlumu atın çiğnemesinden korkmasaydım Sabaha kadar ben de okuyacaktım Üseyd budur Bilmeniz açısından Hı. diyorum Ayşe validemize utandırıcı iftira tezgahlarını batılınca Allah Resulü Canım çıksın kalbi o kadar kırık ki işin altından kalkamamıştı Vahki geleceği ana kadar Minbere çıkmış Benim park sevgim hakkında böyle şeyler söylüyorlar Kim bana bu mevzuda yardım edecek? Dilin şeker şerbet yesin. Saad i̇bn Muaz o ok, gibi fırlamış. Ben ya Resulallah. İftirayı kim tezgahladıysa emret kellesini alayım. Evde de olsa hazreç de olsa demişti. Ve biri kabile gayretiyle ayağa kalkmış. Hayır yapamasan demişti. Hüseyin İbn-i Hudeyr fırlamış. İşte o Hüseyin Hudeyr. O amcazade. Yapar. Allah'ın inayetiyle yapar. Hem de eksiksiz yapar demişti. Allah Resulüne sahip çıkmıştı. Bu şerefli sahabi latife yapıyor, nükte yapıyor. Yanındakiler de gülüyorlar. Tam o esnada Allah Resulü oradan geçiyor. Geçerken parmağının ucuyla karnına dokunuyor. Canım yandı diyor ya Resulallah. Allah Resulü dizinin dibinde hemen diz çöküyor. Karnını açıyor. Sen ne o kadar bana vur diyor. Vurmazsan burada orada fısalt olur diyor. Kim orada Resulullah'tan hak dava edecek? Kim hakkımı ver diyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Hüseyin ibn değil. Hudeyr haşa bu terbiyesizliği yapar mı? Katiyen ve katileten biraz evvelki sahabim. Safiye validemizi gören sahabim. Maazallah diyen sahabim. Ama Resulullah emniyetle gelmiş bir insandır. Parmak ucuyla dokunma dahi olsa ondan sadir olmamalıdır. Olmaması için hassastır. Namusuna hassasiyet gösterme kadar namusu mevzundaki hassasiyeti kadar emanet mevzunda hassas hareket edecektir. Ve sirayet. Size de sirayet etsin. Bütünüyle. Hurma kadar milletin hakkı size geçtiği zaman titriyecek kalpler Allah size nasip etsin. İçinizde zaten öleleri vardır ki hayatı boyunca devlete ait kalemin ucuyla Devlete ait bir kağıdın üzerine bir harf dahi yazmamışlardır öyleleri vardır. İçinizde öyleleri vardır ki devlete ait tam vazifeyi göremiyorum. Askerdir. Kendisine parasıyla elbise almış, namaz kılmıştır. Zira ben tam asker değilim. Bu elbiseler bana halal değildir. Onun için kendi paramla aldığım elbiseler namaz kılarsam olur demiştir. Allah gölgelerini başlamızdan eksik etmesin. Emniyeti tam telkin eder insanlar olduğunuz zaman güven telkin edeceksiniz. Yemeyecek, içmeyeceksiniz. Masanızın başında bir gün açınızdan devrileceksiniz. Aç olduğunuzu anlayacaklar. Ama buna rağmen millete ve devlete ait şeyleri elinizi uzatmayacaksınız. Hakkınızı aşmayacaksınız. Millete zulmetmeyeceksiniz. Umuma ait hak hakları ellerinizi uzatmayacaksınız. Çünkü umuma ait haklar öyle haklardır ki eğer o... Sizin yeteğiniz bir hurma bütün millete aitse o bütün milletten mahkemeye kübrada helallik almadıktan sonra cennete girmeniz mümkün değildir. Hazreti Muhammed'le gelen emniyeti siz arz ediyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ümeyr ibn Sa'd. Duydunuz mu adını? Ümeyr ibn Sa'd, Sa'd İbni Amir. Peşi peşine Hubusa Hazreti Ömer döneminde gelen valiler ama ne sultanın vali, ne sultanın vali. Ömer vali tayin ediyor eyalete, eyaletin başına. Eyalet dediğiniz şey Türkiye'nin yarısı kadar. Eyalet valisi gidiyor oraya, sopasının başına ayakkabılarını, matarasını takıyor ve öyle gidiyor. Halk çok memnun. Orada Medine'de Ömer var, burada da Ömercik manasına Ömeyr var. Veya Medine'de Ömer var. Burada Sad ibn Amir var. Her yerde bir Ömer var. Her yerde adalet var. Her yerde istikamet var. Her yerde huzur var. Hazreti Ömer de bu huzurdan çok memnun. Hayatı seniyelerinin sonunda alemi İslam'ın her yanını gezmeye niyet etmiş. <gülüyor> Talihsiz bir hançer sinesine saplanmasaydı o sene ruhlarımız o, o gün yaşayanlar onu dünyanın her yerinde başlarında göreceklerdi. Dünya başını ayağının altına koyup o ayakları başına taş sayabileceği böyle şerefli bir kudumu göremedi. Bir talihsiz İranlı köle yüzünden. Ömer şehit oldu. Fakat Ömer katiyen emindi. Her yerdeki valisinden emindi. Bir gün bu Ömeyli ibni Saad Medine'nin ufkunda belirdi. Çok mahzun, çok iki büklüm ve yine matarası sopasının ucunda Medine'ye geliyordu. İyi idare etmişti. Ayrılırken halk ağlamış yollara dökülmüştü. Aman gitme demişlerdi. Öyle gitmiş, öyle dönmüştü. Defterlerde maliyeciler tarafından, devlet tarafından mal beyannamesi falan filan yapmaya yok. Fiilen gösteriyordu. Nasıl gitmişti, öyle dönüyordu. Hazreti Ömer'in karşısına çıkardılar, niye geldin dedi. Ey emir-el müminin, ben anladım ki ben valilik yapamam. Bunda nereden çıkardı? Zira karşıma bir gün bir gayrimüslim çıktı. Çok sıkıntılı bir anım vardı. Haydi be Allah'ın cezası dedim. Bir vali tebasından birisi Hristiyan dahi olsa, haydi be Allah'ın cezası der, seppe derse, bu zayıf karakterli insan vali olamaz. Emanete emin olmayı görüyor musunuz? Millet kime emanet? Halk kime emanet? Teba kime emanet? Teba'nın emin ol emanet olduğu emin insan. Ümeyr bin Saad deriz. Sahibimiz Allah'a emanet. Ben vali olamam. Nasıl vali olabilirim ki mürafa için karşıma gayri müslim çıkıyor? Saydibi be Allah'ın belası diyor, ben ona hitap ediyorum. Ben vali olamam. İnsafın başımıza tac olsun. Bu ne idrak, bu ne anlayış? Kim yaptı bunu böyle? Allah Resulü'nün saçtığı tohumlarla sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim yamaçlarımızda, o büyük güven insanları bizim yamaçlarımızda meydana geldiler. Bunu alın. Edirne'nin fethine teşebbüs eden Murat Hudeven, yarın yanına getirin. Yedi yüzüm salkınların yerine para asmasına bakın. Papazların gönlünü fethetmesini görün. İkisini birbirine çarpın. Asırlarca sonra bile aynı hakikat değin ve iki büklüm olun. Bunlar bizim yamaçlarımızda yetişiyor. Rabbim bademada onları yetiştirsin bu onların gölgesini başımızdan eksik etmesin. Ve ibadu al-Rahman il-ladin yeshunu al-ardh huna. Ve iza xatbuhumul-jahilun, qalu salama. Ve il-ladin yabitun rabbihim sujdan wa-qiyama. Ve il-ladin yakulun Kur'anı Kerim anlatıyor çizgi çizgi nokta nokta müminin ahlakını seriyor ve müminin insanlar arasında melek misal bir varlık olduğunu bize gösteriyor Rabbim melek misal o varlıklardan bizleri eylesin emanetini alacağı güne kadar kendi dilimle demeyeyim bu sözü ilk ve son söyleyen zatın diliyle Rabbim kabul etsin dilini dilimin üstüne koysun Sesimde sesini duyursun Sizin vicdanlarınıza da hakikat öyle duyursun Allah emanetini alacağı güne kadar Bizleri emanette emin kılsın Bu emniyeti tesis edeceğimiz güne kadar da Kimse bize güvenmeyecek İtimad etmeyecek Biz İslam'ı ve Kur'an'ı temsil ediyor görünsek bile Elimizde Kur'an olsa biz bununla övünsek bile Kimse güvenmeyecek itimat etmeyecek ve arkamızdan gelmeyecektir. Güvenilir insan olmak lazım. Kalbinizi kırmamak, sizi ümitsizliğe yese sevk etmemek için burada tavzihimi arz edeyim. Sizin için bunları söylemiyorum. Söylediğim sözlerin çoğu benim mahiyet adeseme çarpıyor. Kendimi görüyor ve kendime sesleniyorum. Sizin için söylemeyeceğim. Sizler hakkında benim ümidimin olup olmaması hiçbir şey ifade etmez. Ama eğer bir şey ifade edecekse, bunun içinde bir değer ve kıymet bi biçilecekse, sizin hakkınızda, bugün inanan nesiller hakkında, camileri lebaleb dolduran gençler hakkında, ümidim çok üst seviyededir. Recam çok büyüktür. Rabbimden çok şey bekliyorum. Geleceğin Ümeyr İbni Saadleri, inşallah Amir İbni Saadleri, Ümeyr İbni Saidleri... Fatihleri, hudavendigarları, Selahaddin Eyyubileri bu altın neslin içinden çıkacak ve insanlığın yüzünü güldüreceklerdir. Başta tabloyu bütün vahşetiyle arz ettiğim gibi sizin uzanacak bu keremkar elinize insanlık muhtaç. Bu şefkatkar elinizin uzanmasına insanlık muhtaç. Ahlak dersi verecek, mürüvvet dersi verecek, insanca görünecek insanla ismar eden Çeşit çeşit kulüplerin, istismar cemiyetlerinin, istismar toplulukların istismarlarını önleyeceksiniz. Zira sizin kadar eğer umanizm denen bir şey varsa sizin kadar umanist insan olamaz. Sizin kadar insancıl insan olamaz. Zira siz her şeyi yaratandan ötürü öyle bir seviyorsunuz ki siz karıncayı bile çiğnemezsiniz. Hayvanlar bile sizin dünyanızda. Karıncalar bile sizin dünyanızda huzur ve itminana ermişlerdir. İslam tarihinde karınca basmaz efendiler vardır. Bunu belki siz mecnunluğun sayabilirsiniz. Ama bu, bu o kadar mebzuldür ki haşeratı çiğnemeyeyim diye ayaklarına zil basıp bağlayıp gezen insanlar vardır. Ayaklarınıza zil bağlayın gezin demiyorum. Fakat ben bir duygunun etrafında, bir düşüncenin etrafında, bir nefis muhasebesinin etrafında... Hayvanlara kadar tamim edilen bir güven duygusun etrafında bir şeyler çizmeye çalışıyorum. Ve öyle olmaları da mecburidir bir yönüyle. Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bağıye yani fuhuş yapan kadın. Kuyuya girmişti su içti. Dışarıya çıktığı zaman dilini sakmış orada. Derin derin soluk alıp veren bir köpek gördü. Bu da benim maruz kaldığım şeye maruz kalmış dedi. Tekrar kuyuya daldı. Ayakkabısını su doldurdu ona içirdi. Sonra Allah ona yolunu bulmasını nasip etti. Bununla o kadın cennete girdi diyor. Dikkat buyurun. Tablonun öbür tarafında şu var. Bir kadın bir kediden dolayı cehenneme girdi. Evine bağlamış hapsetmişti. Ne ona gıda verdi ne de saldı ki hayvan gıdasını başka yerden temin etsin. Buhari, Müslim, Ebu Davud'un süneni ve Nese'in'in süneninde zikrediliyor. Ne saldı ki hayvan kendi rızkını temin etsin, ne de evinde ona bir şey yedirdi. Hayvan açından öldü. Kadın bundan dolayı cehenneme girdi. Hayvanlık alemine kadar re'feti, şefbeti, insanlığı, mürüvveti, ve teşmil etme. İslam'la gelmiş bir şeydir. Hayvan cemiyetleri karınca bilmem neleri filan hayvanları koruma dernekleri bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umumi emniyet ve güven adına attığı adımların yanında çok sönük kalır ama bu belli bir dönemde tam temsil edilemedi bakın şu güvenin şu emniyet telkin ediciliğin ihtişamına bakın Ahmet bin Hanbel talebeleriyle o bir milyona yakın hadisin hafızı mihnet Kur'an meselesinde hapishanede durmadan her gün sopa yeyye ruhunu Allah'a teslim eden büyük mücahit. Karşı taraf Grek felsefesi Yunan felsefesi tesirinde Kur'an mahluk mu değil mi diye bir şey ortaya atmış. Ve bazı halifeleri kandırmışlar Kur'an mahluktur veya değildir mahluk değildir diyenler mihnet dediğimiz imtihana tabi tutuluyorlar mihnet Kur'an meselesi denir buna tarihte. Ve koca imam hapishanede her gün belki saçlarının sayısı sopayıyor. yiyor. Bu cesaretli, bu dayanıklı imamın ahu vahyetmesi düşünülemez ama fakat öyle inliyor ki hapishanede diğer hücrelerde olanları da inletiyor. Bir gün arkadaşlarından birisi mesela İbn-i Main gibi birisi geliyor. Diyor ki ya imam sen böyle derin derin inliyorsun ama bu inintileri de deftere yazarlarsa Allah'a ne dersin sen? Diyor ki badema dişimi de sıktım artık, inlemedim sesimi çıkarmadım, sopa yedim İmam Ahmet bin Hamber büyük imam dört büyüğün biri dört güzelin biri Allah güzellere peyrev eylesin, güzellere hemdem olan o da güzel olur güzellere hemdem eylesin mescitte oturuyor Öyle bir oturmayı benim güzide arkadaşlarımla beraber Allah, bana da nasip etseydi ama bilmiyorum ki evolüsyonla kitmirler insan oluyor mu? Bir kadın girdi içeriye. Bayılacağım bir kadın, yaşlı, iki büklüm. İmama kadar yaklaştı. İmamla diz dize verdi. Ve şöyle dedi, ''Ya imam dedi. Sana bir fetva soracağım. Bu Bişri, Hafi'nin kız kardeşiydi. Aman Allah'ım, bu nasıl ailedir? Erkek bir Hafi, kız da bir Hafi'nin kız kardeşi, adını bilemediğim, ah tarihsiz, adını bilemediğim, bilme talihini eremediğim. Bişri Hafi'nin kız kardeşi. Yayman diyor, bir fetva soracağım. Söyle diyor, biz diyor, iplik bükerek geçimimizi temin ediyoruz. Bazen geceleri damımızın üstünde oturup iplik büküyoruz. Devlete ait bunlar geçiyor. O mumlar kucağımıza aksediyor. Mumun ışığında elimizde olmuyor rakipliği büküyoruz. Bu iplikten aldığımız para yenir mi yenmez mi diyor. Koca ağlıyor, çıra kira ağlıyor. Vallahi diyor, böyle bir ip bükme haram değil. Bundan gelecek şey de haram değildir. Ama bence Bişri Hafir'in evine o iplik de girmesin diyor. Bişri hafinin evine o iplikle girmesin. Bişri Hafiler. Bişri hafinin evine o iplikle girmesin. Karınca basmaz efendileriyle böyle bir güven topluluğu meydana gelmiştir. Nerede görülmüştür güvercinlere camilerin köşelerinde yuvalar, tahtlar yapmak. Nerede görülmüştür leylekler için vakıf kurmalar. Nerede görülmüştür onlar için akarlar, varidatlar, te varidatlar. Te Varidat kaynakları tesis etmeler. Bunlar bizim iklimde. Bizim yamaçlarımızda. Hz. Muhammed yamaçlarında. Bir değil binlerce bunlar. Her dönemde yaşamış. Son iki asırda, üç asırda biz kahdilicala uğradıksa kendi kendimizi levh edelim. İnsan az yetişiyorsa günah toprağın değil. Günah ruh kökününde değil. Günah bu milletin kökününde değil bunu dış baskılar bu milleti ifsad ettiler onlar meydana getirdiler ama kök sağlam olunca hele ruh kökü sağlam olunca yine bu millet derlenip toparlanacak o emniyet ve güven topluluğu haline gelecektir size yığın yığın Misallerle meseleyi arz etmeye çalışıyorum. İnnel müminunellezine izâ zükirallahu vecelet kulûbuhum. Ve izâ tuliyat aleyhim âyâtü zâdat îmânan ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ben mümini emniyeti, emanı güveni emaneti size arz ediyorum. Allah Kur'an'ında diyor ki: İnnel müminunellezine izâ zükirallahu vecelet kulûbuhum. Müminler, hakiki müminler onlardır ki Allah yanlarında anılınca kalpleri ürperir, tüyleri diken diken olur. Allah yanlarında anılınca tüyleri diken diken olur ve kalpleri ürperir. Ve izâ tûriyat alehim âyâtü zâdatü'l îmânâ. Ayetü beyinat okununca, Allah'a ait mesajlar sunulunca, hakikatlar onlara haykırılınca imanları kat kat artar. Dünyada dolaşırken, cennetin yamaçlarında geziyor gibi olurlar. Hz. Muheyymini rakip, başlarında hazır ve nazır. Her lahza kendisini onlara hissettirir. Hayat bu sayede istikamet kazanır. Gönüller tam hedefini bulur. Davranışlar düzelir. Ve insanlık da Allah'ın inayet ve keremiyle hüzura kavuşur. İnsanlık hüzura kavuşur ama bu emniyet ve güvenin kaynağında... İşte o haşyet vardır Bir dönemin çobanından devlet reisine kadar bakın nasıl bir çizgi yakalıyorlar Bir evvelki pazar günü arz etmiştim bağışlamanıza sığınarak arz etmek istiyorum Ömer veya İbn Ömer ben eski yıllarda Ömer diye öğrenmiştim İmam Kuşeyri Risalesinde İbni Ömer diye bahsediyor ara sıra gezer, kırlarda seyahat ederlerdi. Seyyidina Hazreti Ömer'de de vardı bu. Teb anın nabzını yoklar. Kalbin atışlarına bakardı. Kalp sağlam atıyor mu? Ekstra stol var mı? Taşı kardim var mı? Kalp şayet düzgün atıyorsa, beden sıhhatlı demektir. İza salahat salahal cesedü kullu ve izah fesedet fesedel cesedü kullu buyuruyor Allah Resulü. Kalp sağlamsa bütün beden sağlamdır. Kalp bozuksa bütün beden bozuktur. Kalp davranışlarla kendisini hissettirir. Davranışlarda inhiraf varsa, davranışlarda sapma varsa kalp bozuk atıyor demektir. Siz vücudunuza kan pompalayan o emme ve pompalama mekanizmasını düşünürken aynı zamanda içinizde o kalbe kumanda eden, ruhun bir mekanizması bir fakültesi olan Kalbinizi düşünün. Nabız yoklanıyor, kalbe bakılıyor. Kalp atışları ritmik mi? Şayet kalpte aritmi varsa bu aritmi davranışlara da sirayet edecektir, bağışlayın. Nedir tutturdum ritmi, aritmi? Yok, ekistrasist ol, taşı kardin. Kendim biraz o rahatsızlıkla malulum da. Hasta kendi dünyamı anlatıyorum size. Maddi manevi. Allah maddi manevi hastaya da şifalar ihsan eylesin. Amin. Nabız yoklama. Ve İbni Ömer. Burundan düşme dersek hakaret olur. Fakat babasının aynısı tıpkısı İbni Ömer. Ömer'in oğlu Ömer. Ömer hançerlenince başına toplandılar. Oğlum dediler. Rivayet çok zayıf. Fakat çok hoş. Bir evden bir kurban yeter diyor. Kurbanım. İslam'ın kurbanı. Kırılan kapısı. Nifa'nın şikakın önünde sed. Yıkılıp giderken bir evden bir sedden yıkılması yeter. Bir kurban yeter diyor. Demek o işi göğüslemek lazım. Onu insan nazara almalı. Öyle o işe talip olmalı. O iş göğüslenmesi gerekli olan bir iştir. İbni Ömer Sevin ki Allah sizi sevdiklerinizle beraber eylesin. Ben demiyorum ki elmer mer'u mena habba. Sadık ve olan sizin sevdiğiniz Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan sevdiğiyle beraberdir. Allahum mahşurna ma'hum. Allahum mahşurna ma'hum. Allahum adkhilna'l cennete ma'hum ya erhamer <gülüyor> rahimin. Bir çobanın yanına sokuluyor. Çobana diyor ki, şu koyunlardan birisini bana satar mısın? Genç bir delikanlı. Belki içinizdeki en küçük kadar, hocamızın oğlu kadar belki. Satamam diyor, neden satamazmışsın? Kaşlarını çatıyor ve şöyle diyor, satamam çünkü koyunlar benim değil diyor. E ne var bunda canım diyor, sahibine gider dersin ki bana koyunu satar, onu kurt yedi. Çocuk elinde sopayı hareket ettiriyor. Vurur yere serebilir miyim bunu belki onu düşünüyor ve dudaklarından şu sözler dökülüyor dediğin söz doğru ama Fe Allah diyor Fe Allah. ben efendiye diyeceğim kurt yedamı Allah nerede diyor İbni Ömer o kadar müteessir oluyor ki bundan hayatının sonuna kadar belki ara sıra sokakta gezerken hiç kimseyle karşılaşmadığı halde kendi kendine konuşuyor, fayin Allah diyor, fayin Allah, Allah diyor. Ve bu tablo karşısında secde edilir. Eski bildiğime göre Ömer secde ediyor. İbni Ömer secde etmiş midir etmemiş midir bilemiyorum. Talihsiz başım ağrı, Allah oraya ulaştırsaydı iki müklüm olur, secde eder ve şöyle derdim çobanı bile şuuru bu seviyede olursa bu milletin mutlu olmaması için hiçbir sebep yoktur. Secdeye kapanırdım. İnsem yine kapansam yine yeridir. Sizi Kur'an'a emanet eden Allah'a sizi Kur'an'ın cemaati haline getiren Allah'a sizi emanette emin Hazreti Muhammed'e emniyet içinde teveccüh eden cemaati bahşettiğinden dolayı inip yine secde issem yeridir tıkamet içinde Rabbim sizi dini mübini İslam'a ebetlere kadar hadim eylesin. İhlasla hizmetten ve samimiyetten sizleri ayırmasın değerli kardeşlerim. Gerisin geriye dönüyorum. Diyeceğim bir şey daha var. Dünya buhranlar içinde kıvranıyor. İnsanlık manevi bir buhran geçiriyor. Şürümüş ve kokmuş batının içtimai temelleri ve esasları Günümüzde yeniden bir kere daha sarsıldı. Ve bunların hiçbir şeye yaramadığını siz çatır çatır yıkılan dünya karşısında gördünüz, sezdiniz, idrak ettiniz. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki dünya çok değişik. Hızır misal soluklara muhtaç. Mesih soluklarına muhtaç. Bu soluklar o solukların sahibini inkar edenlerin ağızlarından çıkması mümkün değil. Bu solukları siz soluklayacaksınız. Yeryüzüne uf edecek, üfleyecek, karı buzu eritecek ve yeryüzünü çemenzare çevireceksiniz. Yeniden inşallah yeryüzünde sulhu umumi sizin sayenizde teessüs edecektir. Yoksa bağışlayın, hayatsızlık sürüp gidecek, iffetsizlik sürüp gidecek, kadir sürüp gidecek, zulüm sürüp gidecek, mazlum ezilecek, zalim onun üstünde hayhuy edip tepinecektir. Bunlara dur diyecek siz, sizin imanınız, sizin emniyetiniz, sizin güveniniz olacaktır. Rabbimin inayet ve keremiyle siz olduğunuz sürece dikkatinizi istirham ederek arz ediyorum. Siz olduğunuz sürece yeryüzündeki bu keşmekeşliğin onun içinde denecekse şayet bu aritminin insanlık çapındaki bu ekstra sistolun hesabını Allah size soracaktır. Siz yok muydunuz? Zulümler işlenirken siz neredeydiniz? Mazlum inlerken siz neredeydiniz? Öz çiğnenirken, namus paymal olurken, iffet doğranırken siz neredeydiniz? Diyecektir Allah Celle Celaluhum. Diyecektir ve bu meselenin hesabını size soracaktır Rabbim. Onun için bu emniyet ve güven durumunuzu daha da artıracak hızınızı daha da artıracak Rabbimin inayet ve keremiyle sizin yokluğunuzda meydana gelen boşluğu bir an evvel doldurmaya çalışacaksınız bizden evvelkiler seleflerimiz hiç kimse farkında olmadan insanlığın muhtaç olduğu bu şeyleri kapılarının önüne kadar götürüp koydular onlar hiç beklemiyordu götürdü koydular biz kimseyi zorlamadık İslamiyet'in güzelliğini temsil ettik gösterdik Seviç Seviç İslamiyet'e dehalet ettiler. Müslümanlığa girmeleri İslamiyet'i kabul etmeleri için kılıç kullanılmadı. Silah patlamadı. Top gürlemedi. Belki sineler gürledi. Sözler gürledi. sözü cevheri Söz lalu güheri. Söz zebercedi. Sinelerde makes buldu. Zira medenilere galebe ikna iledir. Vahşiler olduğu gibi silahla değil. Bizimkiler medeniyet yanını seçerek işgal etmediler, istila etmediler... ...topla, tüfekle, takla, tankla gitmediler. Mücahitleriyle gittiler, mürşitleriyle gittiler, akıncılarıyla gittiler. İslamiyet'i anlattı, cennete giden yolları gösterdiler. <gülüyor> Ve fevç fevç İslamiyet'e dünyanın dört bir yanında dehaletler oldu. Alem gafletini yaşarken hiç farkına varmadan bir gece uyandığında... Bu muhabbet fedailerini, husumet kapısını kapamış olanları kapısının önünde gördü. Karşısında diz çöktü. Ondan dersini aldı. Allah'ın inayet ve keremiyle olabildiğini oldu. Bugün eğer insanlık yeniden bunalmış da bana bu sözler birisini hatırlattı. Bu da bir evvelki mevizede geçmişti. Seyyidina Ali İbni Hüseyin Zeynül Abidini anlattı. Zeynül Abidin kimsenin haber olmadan muhtaç olduğu şeyleri kapıların önüne götürüp koyan Zeynül Abidin, yetmiş yaşına kadar ibadet taatla hem de zulüm cenderesi içinde hayatını sürdüren ehlibeytin Beyt'in Hasan ve Hüseyin'den sonra sertacı, sertacı, iptihacı Zeynül Abidin. Bütün evliyaya rehberlik yapan, ışık tutan Zeynül Abidin, Hulasayi Fatıma Zeynül Abidin, Hulasayi Mevcudat Efendimiz Zeynül Abidin ve Hazreti Ali'nin özü Zeynül Abidin radiyallahu anh. Yazmış, çizmiş, ibadet etmiş, anlatmış ama hayatının pek çoğunu kah emevi zulmünde, kah başkalarının zulmünde hep geçirmiş. Birisinin dediği gibi memleket memleket sürgüne gönderilmiş. Divanı harplerde bir cani gibi muamele görmüş. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderilmiş. Zaman gelmiş hayatından elli defa bıkmış, usanmış. Fakat dişini sıkmış, dayanmış. On dört asır evvel dayanmış. On dört asır sonra yine dayanmış. Bir Zeynül Abidin, bir başka Zeynül Abidin. Abitlerin, ibadet edenlerin ziyası, ışığı, zineti, zi zi zi zi zi zi zi süsü demektir. O başta Zeynül bu başta Zeynül Allah sizi Zeynül Abidin eylesin. Zeynül Abidin'in hususiyeti var. Döven elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz. Kimse onu tutmamış, kimse başına tac yapmamıştı. Kimse bağrına basıp aziz kabul etmemişti. O mihnet çana içinde kaynıyor. Mihnet teknesi içinde durmadan yoruluyordu. Yoruluyordu ama fakat diyordu ki darılma dünyası değil bu dünya. Bu dünya dayanma dünyasıdır. Dişini sıkıp dayanacaksın. Kime darılıyorsun? Bunlardan Allah haberdarsa başkalarına darılman senin zulüm değil midir? Dişini sıkıyor ve dayanıyordu. Nasıl vakit buluyordu bilemiyorum. Nasıl vakit buluyordu? Medine'de 30-40 tane diyeyim. Siz 60-70 tane deyin. Ben onu söylersem siz 120 tane deyin. Fukaranın Gece rızıklarını ulaştırıyordu evlerini. Ganimetten ona bir şey ayrılırsa, evine peygamber torunu diye bir şey gelirse, o gece onu çuvala kor birinin kapısına götürür. Yaşadığı süre zarfında 20-30 sene, çokları kapılarını açtıklarında çualla kapısın kapılarının önünde yenecek şeyleri görmüşlerdi ve buna hayret etmişlerdi. Bunu kim getirir, kim kor buraya bir türlü bilememişlerdi. Bir gün kapıların önünde bu çuval yoktu. Uyandıklarında yok olmuştu. Bir de Medine'nin içinde bir feryat, bir çığlık duyuldu. Diyorlardı ki, Zeynül Abidin vefat etti. Zira o gün vefat etmiş ve o gün o muhtaç kimselerin kapısına gidememiş, rızıklarını götürememiş, kapılarının dokmağına dokunamamış ve onlar dışarıya çıkmadan da ayrılamamıştı. Ölünce ancak anlayabilmişlerdi. Ölünce kendilerine destek olanın olduğunu anlayabilmişlerdi. Gassal teneşir üzerinde çeviriyor. Onu mu yıkıyor yoksa kendi ellerini mi yıkıyordu bilemeyeceğim onu. Ben olsaydım onu yıkamaz, ellerimi yıkardım. Her tarafına dokundururdum. Ayaklarının altına kadar dokundururdum. Gassal'da fırsatı ganimet olmuş. Ellerinin kirini belki sahabe, belki tabiindi. Ellinin kiri olmayabilirdi ama belki o mülahaza ile onu dökmeye çalışıyordu. Birden bile sırtını çevirince iki el kadar kocaman bir nasır dokunsan kan çıkacak. Sırını anlayamadı bunun. ehl beytten birine sorunca nedir imamın sırtı? bu acaba dedi. Vallahi kimse bilmezdi ama gece şunun bunun kapısına yük taşıya taşıya sırtı bu hale gelmişti. Benim cihanın yükünü sırtında taşımaya azmetmiş yiğitlerim. <gülüyor> Yiğitim, kalk yukudan, kalk ki bağrımdan Sen <gülüyor> Sevgili dünyanın yükünü taşıyorum sırtımda. Bütün taşıyanlarla beraber senin sırtına nasır bağladığı zaman başkaları huzur ve itvinada kavuşacak. İnsanlık senin kalkacağın anı bekliyor. Bu ağır yükü sırtına alacağın, sırtını nasırlaştıracağın anı bekliyor. Zeynül Abidin anlatmam marifet değil. Zeynül, Zeynül Abidin olma marifettir. Seni Zeynül Abidin olmaya çağırıyorum. İnsanlık için Zeynül Abidin olmaya çağırıyorum. Bana bugün de olur mu deme sakın olanlar var. Zira orada Zeynül Abidin, burada Zeynül Abidin dedim. Milletimin imanını selamette görürsem Cehennemin alevler içinde yanmıyor razıyım diyen Bir Zeynül Abidindir işte Onları cehennemde görürsem Cenneti bile istemem Cenneti bile istemem diyecek kadar Bir Zeynül Abidin size Zeynül Abidin Bu derin ruh Bu derin şuur Bu muhteşem atmosferdir ki İnsanlığın başında bir bulut, bir siyanet buludu gibi gezip durduğu sürece insanlık hep huzur ve itminan içinde oldu. Bugün o huzur yok ve ben diyeyim çünkü bugün sen yoksun. Çünkü o şemsiyeyi sen taşıyacaksın. O bulut eğer olacaksa senin akan gözyaşlarından tebahhur edip meydana gelecektir. Bana denizlerden tebahhur eden bulutlardan bahsetme çok gördüm mü? Onlar sadece toprağı ıslatır. Bana gönüller ıslatacak bulutlardan bahset. Bahsettiğim kalbim çok yaralı. Başkası da derman alamaz. Ağla. Ağla hiç durmadan ağla. Ağla gözyaşların ceyhun olsun. Ondan deryalar meydana gelsin. Ve buharlaşsın. Bulutlar arşi Rahman'a kadar ulaşsın. Arşi ihtizaza gelsin sarsınsın. Ve Allah sorsun. Allah sarsın bu bulut ne istiyor? O ses gelir benim kalbime uyanırsa, kalbime ulaşırsa başımı aşağıya doğru eğeyim ve diyeyim ki ümmeti Muhammed'in derdiyle ağlayan insanların gözyaşlarından meydana gelen bulutların iktizacıdır Allah'ım. Hiç kırıkların arşaazam ihtizaza getirsin. İnlemelerin arşaazam ihtizaza getirsin. Zira insanlık bu soluklara muhtaç. Maddi terakki olacaktır olsun. Ama insanlık bu soluklara muhtaç. Senin bakışlarına muhtaç. Senin heyecanlarına muhtaç. Senin heyecanlarını bekliyor. Rabbim inayet ve keremiyle bu yeni dirilişte ...ki o dirilişin bayrağını senin milletin çekti gidiyor. İslam dünyası başını kaldırmış sana bakıyor. Bırak İslam dünyasının başını kaldırıp bakmasını... ...zannediyorum. Bir kısım eserlere göre Cibril... ...Efendimizden sonra yere inmemişti. Ama bu inmemişti arasında bakmıyordu. Bakmamıştı yoktur. Belki perdeyi sıyırmış. Aradan sizin çeyrelerinize bakıyor. Ben bana düşeni yaptım, peygamberler arasında gittim geldim, mekik dokudum diyor. Sıra sizde. Kibril perde isihirmiş bakıyor belki. Ne zaman yapacaksınız? Kendinize gelecek, dolabildiğiniz kadar dolacak, Metafizik gerilimin son noktasını yakalayacak. Canı gırtlağına gelmiş insanlığın imdadına koşacaksınız. İnsanlık boğulmak üzeredir. İnsanlığın imdadına koşacaksınız. İtfaiye memurları gibi. Aslanım, bir hakikat dostu şöyle diyordu. Tulumdan al, yetiş, imdada yardım var. Tulumbalar yetişimde de yangın var, dünyada yangın var, sema'da yangın var, arzda yangın var. Dedim zahirde maşık aşık, dedi ikfada yangın var. Sefine kalbime yağlı paçavra attılar. Sefine kalbinde yangın var, her yanda yangın var itfaiye memuru gibi koşacak. Dünyayı yakan bu yangını sen söndüreceksin. Mürüvvetle sen söndüreceksin. Şefkatle sen söndüreceksin. Kaynayıp taşan ve köpüren insanlığınla sen söndüreceksin. Bağışlamanıza sıkınıyorum. Kalbim son safhada atmaya başladı. Bir iş çıkarmadan Fatih'e diyeceğim. Allah inayetiyle Allah'ın inayetiyle Hayır öyle etmeyin Öyle yapmayın, dua edin Ümmeti Muhammed'e dua edin Bana da dua edin Allah'ın inayeti sizinle olsun Allah yardımcınız olsun Hz. Muhammed sizinle beraber olsun Lillahi Teala El Fatiha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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفطه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسولهم النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية لبدان وشفائها ونور لبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين Değerli Müminler Cenab-ı Hak sizi ve yeryüzünde imana, İslam'a gönül vermiş Müslümanları hususıyla geleceği omuzunda bayraklaştıracak olan sizin gibi gençleri evvela niyetlerini halis eylesin niyetleriniz inşallah halistir sonra da falan meseleyle münasebetlerine filan meseleyle münasebetlerine göre değil de huluslarına göre, ihlaslarına göre onlara muamele buyursun ibadetlerin o türlüsü vardır ki kiramen katibin dahi onları yazarken hayrette kalır ben ne yazayım der binaenaleyh bazı davranışlar olduğu gibi kaydedilir, tablolar olduğu gibi alınır, muhafazaya alınır Plakların, bantların muhafazaya alındığı gibi muhafazaya alınır. Meleğin ne yazayım sözüne karşı Allah Celle Celaluhu buyurur ki, siz onun dediğini, onun yaptığını olduğu gibi kaydediniz. Ama onu değerlendirme meselesine, sevap adına ne ifade eder o? Kaç değere tekabül eder? Onu bana bırakın. Onu ötede o kapalı sandığı ben açacak, ben şerh edecek, ben göstereceğim siz bir kitmiri dinlemeye gelmiş olabilirsiniz. Bu bir hata olabilir. Ama Allah böyle hataları affeder. Fakat sizin niyetiniz, hulusunuz, Rabbin rızasını duyma, Rabbin rızası istikametinde yeni bir adım daha atma ise işte bunlar kapalı olarak muhafazaya alınacak ve ötede Allah'ın indinde, Kadir şinasının indinde, her şeyi en iyi takdir edenin indinde, takdir, bütün takdir bilmezlere karşılık takdir edenin indinde, takdir edilmek üzere açılacaktır. Ben şu samimi haliniz hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Gecenin yarısı yanımda olan arkadaşlara sordum, ben cami dolmuş dediler. Evvela cami dolmuş, çok önemli. Melekler meseleyi değerlendirirken camiyi dolduran bir cemaatin hali itibariyle değerlendirecekler. Samimi kaynaşma, bütünleşme, iç içe oturma, belli bir şey intizar etme. Buna göre değerlendirecekler. Ve meseleler buna göre kitabete, buna göre kayda tabi tutulacaktır. Ve sonra her şeyin ötesinde ötesi sözü ifade etmez. Her şeyin evvelinde her şeyin ahirinde her şeyin zahirinde, her şeyin batınında. Hüve'l-evvel, huve'l-âhir, <gülüyor> huve'l-zahir, huve'l-batın olan Allah Celle Celaluhu. O büyük takdirleriyle takdir edecektir. Bırakın kulumun durumunu takdir etmeyi ben yapayım. Onlar benim kullarımsa, kalplerinden geçenleri de ben biliyorsam, hissiyatlarını, ruhlarını saran duygu ve düşünceyi de ben biliyorsam, Duygu ve düşünceye göre muamele yapma onu da değerlendirmede bana ait şayet bırakın onu ben yapayım. Ben sizi böyle bir muhavere, böyle bir müzakere, böyle bir kayıt keyfiyetinin takdiri meselesiyle hayalen yüz yüze getireyim. Sonra ikinci bir mesele intikal edeyim müsaadenizle. Bu camiler Yeryüzünde ilkiyle beraber Allah namına bina edilmişlerdir. Buralar bina edilmişlerdir ki buralarda Allah tazim edilsin. Buraların minarelerinde Allah Celle Celaluhu, O'nun mübarek ismi ve isminin tevhid içinde zikredilişi ki dinimizin temelidir. Allah ebedlere kadar minarelerde o kutlu sesi ve soluğu kesmesin. hi biyutina zinallahu an yurfa ve yuzkera fiha ismi yusabbihu lehu fiha bilhudubi vel sabah akşam buralarda Allah tesbih edilir Allah'ın mübarek adı müminlerin ağzında dile getirilen mübarek adı melekler alemine kadar yükselir Mümin mabede adımını attığı andan itibaren orada gerçekten kime tazim yapılacak onun mahabet ve mehafeti altına girer. O meclis öyle bir meclistir ki, o meclisin kürsüsünde artık bakan, gören, duyan, her şeyimize nihyehban olan Allah vardır. Ve eğer saflamızın arasında dolaşan birisi varsa, yukarılardan ona müsaade edilmişse, o da kendisiyle alakalı her toplantıda bulunup toplantıyı şereflendirmek için bulunan gönüllerimizin sultanı, gönüllerinizin sultanı insanlığın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa vardır. Ve sizi böyle bir mülaheze altında camide hatırlatacağım çağıracağım davet edeceğim gibi ukalaca şeylerden kaçınarak sizi böyle bir tablo karşısında camide bulunduğunuz şeyleri takdire davet ediyorum. Kalpleriniz benim anlayış ve idrakimin çok üstünde bunu takdir ediyordur zannediyorum. Onun için hoca da girse, devlet başkanı da girse, başbakan da girse, burada bizim kalplerimize bir saniyede, 70 defa nazar eden Allah var Celle Celaluhu. Ve burada onun gözünün içine bakan, onun cemali ve kemalini müşahede eden Hazreti Muhammed Mustafa var diyeceksin. Çünkü cemaat onun cemaatidir. Çünkü sultan odur. Çünkü sikkeyi basan odur. Çünkü turrayı kesen odur. Çünkü mehrabın gerçek imamı odur. Bizler ve bütün imam arkadaşlarımız, bizler bütün vaiz arkadaşlarımız, bizler bütün müftü arkadaşlarımız, onun arkasında sesine ses katıp, Sesi arkadaki saflara duyuran müezzinlerden farkımız yoktur. Mihrabın imamı Hz. Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Minberin hatibi Hz. Muhammed Mustafa'dır ve cami bununla manen donatılmıştır. Camiye denk yeryüzünde bir mabet yoktur, olamaz. Nasıl olabilir ki biz hayalimizde az derinleştikçe Az büyüttükçe, az yaklaştıkça, az asırları açtıkça imamın sesinde bile onu duyarız. İmamın soluklarında onu yakalarız. İmamın eğiliş ve kalkışında onu duyar, onu hissederiz. Çünkü o canlarımızın canı artık bize ruh olmuştur. Bağışlarsanız bu da iki. Bir üçüncü hususu da arz edeceğim. Biraz size arz etmeyi kararlaştırdığım kutsilerin takvası. Bu mevzuyla da münasebetler görüyorum. Mü'min basiretli insandır. Mü'min ferasetli insandır. Mü'min attığı adımı nasıl attığını çok iyi bilir. Çünkü o Hz. Muhammed Mustafa'nın arkasındadır sallallahu aleyhi ve sellem. Mü'min yolunu Kur'an'ın ışıktan tayfıları altında yürür. Karanlığa adım atmaz mü'min. Mü'minin davranışında şarampolda yürüme yoktur. Zira imam çok sağlamdır. Yolda Kur'an'ın ifadesiyle sırat-ı müstakim, şehrah'tır. Mü'min o yolda yürüyor. Mü'min kendisinin o yolda yürüdüğünde şüphesi olmasın, tereddüdü olmasın. Nasıl şüphesi tereddüdü olur ki? günde kırk defa o yola girmeyi Allah'tan istiyor. İhdine اَصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْذُوبِ aleyhim <gülüyor> وَلَا الظَّال۪ينَ Allah'ın bizi, nebilerini, sıddıklarını, velilerini, ebrarini, mukarrabini, şehitlerini hidayet buyurduğun doğru yola, sıratı müstakime hidayet eyle diyoruz. Günde tam kırk defa söylüyoruz. Sünneti, sünnetler hayatımıza giriyor hayatımızla bütünleşiyor, hayatımızı nurlandırıyorsa, tam kırk defa söylüyoruz bunu. Duanın en azı bile yerinde kabul olur. Ellerini kaldırsan, Allah karşısında kemali tasimle tazimle bir kere bile desen, Rabbena اَجْرِنَا مِنَ النَّارِ Allah'ın bizi can yakan ateşten koru. Senin yaptığın bu duayı Allah'ın kabul edeceğine bel bağlarsın, ümit edersin. Öyle bir dua ki bu dua, seni ona vardırmayı gerektiren bir duadır. Bu dua sırası müstakimi talep etme duasıdır. Bu dua daha evvel Efendimiz gitmiş ve henüz izleri kaybolmamış. Yolun sağında solunda şaşırtmasın diye reflektörler var. Öyle bir yola davet duasıdır. Binaenaleyh, senin bu duanda kabul olmuştur inşallah. Rabbin engin rahmetine binaen. Sen basiretli davranacak, doğru yürüyeceksin. Başlayın, başkalarının oyununa gelmeyeceksin. Takvanın bir yanı budur, basiretli hareket etmek. Ayette tekviniyenin prensiplerine uymak. Kainatta cari, ister fizik bazında, ister kimya bazında, ister astrofizik bazında, isterse içtimaiyat dediğimiz sosyoloji bazında kanunlara tevfiki hareket ederek senin yanına yaklaştığın zaman fotoselle açılan kapılara çarpmadan yürüdüğün gibi dönen kapılara çarpmadan çıktığın, girdiğin gibi dönen merdivenlere yürüyen merdivenlere takılmadan yürüdüğün gibi kainatın kanunları içinde yürüme takvanın bir buğdu, bir derinliğidir mümin burada yaygaracıların fesatçıların anarşistlerin çarşıda pazarda huzursuzluk çıkaranların ifallerine, aldatmalarını aldanmayacaktır. Çünkü mümin kendi gözüyle görüyor. Mümin kendi kadir-şinas, takdir şeyleri esaslarıyla değerlendiriyor. Mümin kendi basiretiyle meseleyi değerlendiriyor. Elin alemin aklıyla hareket edecek durumumuz yoktur. O türlü yollarla gönüllere iman taşımakla mükellef olan Muhabbet fedaileri, husumete vakit bulamayanlar hiçbir yere varamazlar. Siz huzur topluluğusunuz ve Allah'a binlerce hamd ve sene olsun. Toplumumuz, toprağımız, ülkemiz her şeyiyle İslam'ın neşru ma bulmasına fevkalade müsaittir. Çok yer olmasa bile gördüğüm çok yerde şartların iman ve Kur'an'ın neşru nema bulmasına müsait bu ülke kadar müsait bir yer bulamadım. Bu bulamadımlar içine siz isterseniz İslami idareyle idare olunuyor olduklarını iddia eden Suudi Arabistan'ı da katabilirsiniz. Zira ben üç el elimdeki bir tesbihden ötürü onların istin hakkına gittim hesap verdim. Mustantıklarına gittim hesap verdim. Niye elinde üç el tesbih var diye mustantık'a gittim hesap verdim. Belki işin içine isterim karışmış olabilir Fakat hayır adına Yümün adına Kadir şinas olma Mecburiyetindeyiz Ve Allah Celle Celaluhu onları Başımızdan aşağıya yağdırmaktadır Ben basireti idraki de Aynı zamanda takvanın Bir buğdu bir derinliği olarak Size takdim ettim Mümin basiretli insandır Mümin gürültüye gelmez Mümin aldatılamaz mümin ifade edilemez Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem cevami ülkelim dediğimiz çok özlü sözlerinden bir mümin bir delikten bir kere ısırılır onu bir kere belki bir dönemde sokağa çekmeye muvaffak olurlar değişik kılık ve kıyafette ama bu bir kere olur basiretli insan bir daha bağışlayın bu türlü oyunlara gelmez benim istidradi olarak yani mevzu harici Size arz etmeyi düşündüğüm şeyler bunlardı. Bunlar için cümlesi cümlesine, kelimesi kelimesine bir şey tasarlayıp sizin huzurunuza çıkmadım. Ama temelde meseleye karşı bir bakışım vardı ve Kur'an'ı zaviyeden bir bakış zannettiğim, sandığım bu bakışımı, bakış zaviyemi sizlere etmeye çalıştım. Caminin içerisi biraz sıcak. Bazı yerlerde pervaneler var ama yine de terleyebilirsiniz. Sizin terlemeniz dikkatinize tesir eder. Mümkünse pencereler açılsa terleme kısmen önlenir zannediyorum. Dinlemede huzurunuza engel olmaz inşallah. Değerli Kardeşlerim Size ariz ve amik bir şeyler anlatma iddiasında değilim. Senelerce ama pek çoğunuz cehrelerinize bakınca belki o senelerde fakiri dinlemediniz. Yanlışlarımız olabilir. Ama zannediyorum yanlış anlamalar daha çoktur. Ben 10 seneye yakın bir zaman oldu ki 15 sene veya 20 seneye yakın bir süre içinde bu mübarek veldedeki genç ihtiyar arkadaşlarıma onları doyuracak ayağa kaldıracak bilgiler değil ama benim için de dert onlar için de dert benim için de derman onlar için de derman derdin ve dermanın beraber yüze bakıp müzakeresini yaptım o günlerden fakiri dinleyenler bilirler bu kürsüde de, burada da ahu efkanımı, hicranımı dile getirmiş. Burada da ümmeti Muhammed'in dertleri için gözyaşı dökmüş. Manisa'da da aynı şey yapmış, Bornova'da da aynı şey yapmış. Ben kendi günahlarımı ağlamış, kendi gafletimi ağlamış, Kendi delaletim karşısında iki büklüm olmuş, içim burkulmuştur. Halime bakanlar, o günün insanları, onlar da neye ağlamış, neye ahu efkan etmişlerdir bilemem. Bu bilenler bilirler. Bilenler kendi aralarında konuşmuş, bilmeyenlere de bildirmişlerdir. Uzun boylu, derin tefessüf yapıp milletin kalbine, kafasına öyle aklı, mantıki şeyler koyacak halim yoktur. O iktidarda, o güçte de değilim. Ama bir şeyim vardır. Allah'ın nimeti sayarım onu. Her zaman sizin içinizde bulunmayı arzu ettim. Bu on sene benim Rabbimin takdiri hakkım da budur dedim. O dikeni bağrıma bastım. Kalbime saplanan o dikenleri hazmetmeye çalıştım. Ama ben sizin direkşan çehrelerinizi görmeye o kadar çok alışmıştım ki bu camilerde diyanetin şerefli sarığını başıma koyup onun cübbesini sırtıma geçirip sizin karşınıza geçip Aynı dertlerden bir fasıl açarak Yeni bir dert faslı Yeni bir derman faslı açarak Müzakere etmeye o kadar alışmıştım ki Hele kimsem olmadığından dünyada Dikili bir taşın bulunmadığından Sizlerle çok bütünleşmiştim Çehresini tanıdım tanıyamadım Bir şeye yakıştırdım yakıştıramadım Ama Kürsünün karşısında toplanan Belli bir hahiçle kendisini dinlemeye salan bu cemaate, bu mevcudu meçhul cemaate. Bu teker teker her birlerini yerlerini tanımasam bile fakat umumunun çehresinde telalü eden ışıktan dolayı az buçuk aşina olduğum bu çehre.